Gülşin'in razı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 54 ve 650. 650. şiirden devam ediyoruz. Alen'de, alen'de senin gibi muayyen bir şahıs, sen ona can kesilmişsin, o sana ten kesilmiş. alem dediği yani, bütün alem muayyen yani tayin edilmiş bir şahıs sade. Yani şahıs derken bizim gözümüzün önüne geldiği gibi tek bir şahıs değil. Yani. Bir tek varlık. Suretlenmiş manasında şahıs derken. Senin gerçek varlığın ona can olmuş. O da sana beden olmuş, sen olmuş. İşte insanı kamil dedikleri gerçek, insanı kamil bu. Ya bizim anladığımız manada, birimsel manadaki insan insanı kamildir. O da ka insan insanı kamil ismini alıyor ama gerçekteki bütün alemler tek bir insan ismini alıyor. İşte varlığın özü onun canı. Sureti de onun teni oluyor. İnsanın üç türlü ölümü vardır. Birincisi, zatı itibariyle her lahzda ölüp durmasıdır. İkinci ölümü, dileyerek isteyerek ölmesi. Üçüncüsü de, eceli gelince ister istemez ölmesidir. insanın üç türlü ölümü derken burada ölüme değişik bir yönden bakıyor. İki türlü ölümü düşünüyoruz da üçüncüyü düşünemiyoruz her zaman. İkincisi daha sonra söyledikleri birinci zatı itibariyle ölüm. Bu nasıl bir şey? Zatı itibariyle ölüp durmasıdır. Şimdi bu <gülüyor> ölüm dendiği zaman aslında bu iki yönlü yorumlanmalı. Birisi <gülüyor> ölüp yok olması şekliyle. Birisi de aynı anda ölüp aynı anda dirilmesi. Gerçek varlığıyla tekrar tekrar işte her an yeni bir şanda olma hakkıyla, gereğiyle ölüm, ölmüş olabilmesi Biraz ölecek, şimdi zatı itibariyle ölmesi işte gerçek varlığını idrak edemezse kişi yani zatının ne olduğunu gerçek varlığının ne olduğunu idrak edemezse her geçirdiği anda her an her saniye salise zatını öldürmüş oluyor yani zatını öldürmesi mümkün değil. Ancak idrak edemediği için yok hükmüne giriyor. Yok hükmüne girmesi de ölü. Yani bir şeyin <gülüyor> faaliyeti yoksa bir yerde o ölü hükmünde olur. İşte bir yönden bunu anlatmak istiyor. İkinci ölümü dileyerek isteyerek ölmesidir. İşte bu ölmeden evvel ölünü hükmünün mazları, ihtiyari ölüm, Dil, dileyerek, isteyerek ölmesi. Üçüncüsü de, eceli gelince ister istemez ölmesidir. Bu onun elinde olmayan bir şey. Fakat evvelkiler, bir ve ikincisi elinde olan işler. İşte burası mühim zaten. Eğer buradaki muvaffakiyetini sağlayabilirse, kişi öldükten sonra... Ha, üçüncü ölüm, onun sure sureta olan bir ölümdür. Üçüncü ölüm denen ölüm, bir başka yaşama geçmektir, rahatlıktır, huzurdur. Buradaki sınırlı yaşamın sınırsıza, adeta buraya göre sınırsıza dönüşmesidir. Hani e, belki da bir hadis-i şerif var. Diyor hadiste, insanın etrafında 99 türlü ölüm suretlendirilmiştir. 99 ölüm suretlendirilmiştir, şekillendirilmiştir. Bunları geçtikten sonra ancak kendi ölümüyle ölebilir diyor. O da hadisin yani ölüm hükmüne bir başka açıdan bakması ve izah etmesi, onun bakması ve izah etmesi, bizlerin bakmamız oluyor. 99 türlü ölüm takip edecek kişide Ondan sonra normal ölümüyle ölecek. Ancak böyle ölürse rahat olur diyor. Peki bu 99 türlü ölüm nasıldır ölüm oluyor? Heh. Esma Ali Hüsna'nın... Ben hakkından geldim. Oooo hakkından gelecek. Oooo hakkından Aynı şey. bütün isimlerin varlığını... Evvela idrak edecek, yaşamına onları intifak ettirecek ve de onların karşılığı olan kendindeki hükümleri yok edecek. Yani nefsani evet. hükümleri yok edecek. İşte ben onun karşılık, hakkımdan. Mesela Hay ismiyle, 99 Esma-ül biri olan Hay ismiyle, o zaten fiziksel olarak yaşıyor. Fakat bunun gafletinde, kendisi bunun Yaşamın kendi yaşamı zannediyor. Hayatı kendi hayatı zannediyor. İşte kendinin hayalinde ve vehminde benim hayatım diye zannettiği hayatı ortadan kaldırıp yani zanni hayatını öldürüp gerçekten Hakkın Hay ismiyle yaşadığını idrak etmesi 99 ölümden bir tanesinde muvaffakiyet oluyor. Bunun gibi görüşü, kendi görüşü olarak zannettiği eski görüşünü sonradan hakkani görüşe çevirmesi dolayısıyla 99 esma bir tanesinde daha hayatında muvaffakiyetini sağlamış oluyor. <gülüyor> kahar ismi, kendinin kahredici diye zannettiği kendindeki hükümlerin ortadan kalkması, gerçek dillâil vahidil kahar hükmünün ortada kalması, onda kahar kahhar isminin, izrâli olması. Yani, Rehminde olan kahar isminin kalkıp gerçek kahar isminin yerine gelmesi. İşte bu 99 hal meydana geldikten sonra zaten tabi ölümlü ölmüş olur. <gülüyor> tabi ölümlü ölmüş derken biz yine fiziksel ölüm zannediyoruz bunu. Halbuki gerçek varlığıyla işte ölmeden evvel ölünün fikrinin en geniş manadaki ifadesi burasıdır. O zaten nasıl olsa 3. ölüm yani fiziksel ölüm. Bilse de bilmese de, istese de istemese de, razı olsa da olmasa da o olacak. Yani her i̇şte şey, ismi şerifin hakkani sırla vakıf olmak suretiyle olacak. olacak. İşte evet, öyle evet. olursa, hı, ölmeden evvel ölümüz hükmü ile evet, evet. ölmüş olur. O, bu, hı. Ölümle dirim birbirinin zıttı olduğundan üç ölüme karşılık üç de dirim vardır. Alem dileyerek, isteyerek ölmez. Bu ölüm bütün alem içinde yalnız sana mahsustur. Yani alemdeki varlık kendi isteğiyle ölmez. Çünkü alemin kendine ait bir isteği olamaz. Ama insanda bu böyle değil. Aleme karşın insanın değişik özelliği var. Ee, i̇nsan istediği şekilde ölebilir. Yani ihtiyari ölümle ölebilir. Bu insana vasıt sadece. Hani Ehlullah'tan bir zat vardır. Feridüddin Attar isminde bir zat vardır. Meşhur evli Allah'tan ve de büyük yazarlardan, şairlerden, eski şairlerden. Bir gün bunun kapısının önüne, bilinen hikayedir ama yeri geldi diye söylüyor. Kapısının önüne bir garip geliyor, bir fukara geliyor, elinde de bir tas. Dükkanın önüne çöre, çörekleniyor, oturuyor yani orada fakir, bakıyor gelen geçen bir tasına şey atsın diye. Onun yanında kendi haline bakıyor ki zengin, aktar, aktar dükkanı var, bir sürü içeride malı mülkü var falan, neyse. Bir müddet orada oturuyor ve neticede dikkatimi çekiyor Feyzuddin Hatta Hazretlerinin. Ya baba diyor, neler yapıyorsun, ne haldesin diyor. Baktım ki diyor, buradan gitmedin diyor, bir hayli dikkatimi çekti senin halin. Ben de senin gibi olabilir miyim acaba diyor. Yani senin gibi bu e, kayıtsız hayatı yaşayabilir miyim diyor. Veya kendimi o şekilde zillete düşürebilir miyim ya, dilenciliğe kadar düşebilir miyim? Yapabilir miyim ben de bu işleri? Yani böylesini arzuluyorum diyor. Evlat diyor sen bizim hayatımızı yaşayamazsın. E niye yaşayamam acaba diyor. Hadi yaşa da göreyim bakayım diyor. Alıyor şeyi, tasını kenara, kapatıyor gözlerini. Allah diyor, ruhunu teslim ediyor orada. İşte bak ölümüne, hem fiziksel ölümüne, hem manevi yani ruhani ölümüne hakim. Dilediği anda ölüyor, dilediği anda hayatını sürdürüyor. Ve orada hayret ediyor tabii bu oluşa. Bu onun hatırından çıkmıyor. Bu zatın hali hatırından çıkmıyor. Nasıl böyle hakim olabiliyor insan istediği anda ölsün. Gerek fiziksel, gerek ruhsat diye. Neticede... Tatarlar işte bulunduğu yeri istila ediyor. Ee, Tatar askerlerinden bir tanesi bunu esir almış. Moğol gitti o Moğolların Noğol devrinde. Şöyle Tatar. Ya, esir almış. Tutmuş ipinden kendi de gidiyorlar. Derken onu tanıyanlardan bir tanesi Aman diyor asker efendi şu diyor bana yüz altına satar mısın? Eşirin. Esiri, Eşirin esirini. Ha yüz altına satar mısın diyor. Feritler diyor ki aman sakın satma diyor. Benim değeri ondan çoktur diyor. <gülüyor> o diyor o zaman e, asker de daha işte halanıyor, satmıyor, yüz altına vermiyor. Niye? Gidiyorlar yolda yine devam ediyorlar. Derken bir garip köylü çıkıyor karşılarına. Elinde de bir demet ot. Ey asker diyor şu otu vereyim de atına yedirirsin diyor. O köleyi bana verir misin bunun karşılığında? <gülüyor> Fevzi Tünat diyor ki. Hah şimdi buldum değerimi ver diyor. <gülüyor> ya öyle mi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak sen diyor benim bu kadar şeyden mahrum ettin diye orada onu şehit ediyor. O kişinin hali yaşayabilmek için yapıyor bunu de yaşıyor neticede. Yani bilerek kendini, <gülüyor> kendi yapmıyor ama yani yaptırtıyor o işi. Bilerek o hayatı yaşıyor. İşte yer gelmişken bunu da böyle bağlayalım. Alem içinde yalnız bu hal sana mahsustur diyor yani. İnsana mahsustur. Fakat cihanda her an değişip durur. Ve her yok oluştan sonra derhal evveli gibi var olur. Fakat cihanda yani görünen bu cihanda her ne kadar kendiyle ölemiyor ise de ama her an yok olmakta fakat anında yine dirilmekte olduğundan sen bunu devamlı yaşıyor zannediyorsun diyor. Aslında bu ölüm devamlı olmakta. İşte ölümle hayatın devamlılık üzere devam etmesinden biz hayatı devamlı bir yaşantı zannediyoruz. Ya yaşıyoruz. Zannediyoruz. Mahşerde neler olacaksa sende de onların örnekleri görünür, benzerleri olur. Mahşerde neler olacaksa sende de bunların örnekleri var ve de bunlar olur. Oluyor da zaten. Bedenin yere benzer, toprağa benzer. Başta göğe duyguların yıldızların e, yıldızlardır ruhum güneş. Duyguların yıldızlardır ruhum güneş. Şimdi burası çok mühim bir mesele yine. O demin verdiğiniz bir liste var ya. Evet. Heh, senin duyguların yıldızlardır. <gülüyor> Genel olarak duygu aydır. Evet. Ama bütün duyguların değişik duygular var orada sadece. Orada duygu dedik. <gülüyor> e, hayali duygu. E, şairane duygu. Romantik duygulardan bahsediyor. Ayın tesirinde olanları. Ama her şey bir duygudan kaynak, kaynaklanmıyor mu? Sınırlanmak, kızmak gibi, e, merhamet gibi, değil mi? bütün duygular, e, bütün oluşumlar duygudan kaynaklanıyor. İşte bu duyguların kaynağı da yıldızlar. Eğer gökyüzünde yıldızlar olmasaydı, bizim hiçbirimizde hiçbir duygu olmazdı. Şu çok mühim bir Ama neyle irtibatlıyız, orası mı? Hangi, ha, hangi yıldız evet. bize tesir eder? Yani Hı. genelde Hı. böyle. Genelde böyle de her kişiye özel bir yıldızın mutlak tesiri var. Diğer yıldızların dışında daha ağırlıklı tesiri var. Yıldızı alacak filan derler eskiler. On da yıldızı alsak dedikleri daha yakından alıyor. Yüksek dedikleri daha uzak mesafeden alıyor ama uzaktan aldığı daha güçlü olur. Daha geniş boyutlu olduğu için daha tesirli olur. <gülüyor> bir ama bazılarında esiri yani. e, olmuyor tabii. Esir evet. elinde televizyonu şey. televizyon çalıştıran makine var, evet. küçük bir parça var. Televizyonu seni idare ediyorsun işte. Evet. Ha gitmişin arahtarından açmışsın ha oturmuşsun uzakları açmışsın Olmuşsun. aynısı. Abi arcan var, bir basan ha, basan bile... var. Emniyet bakanı var. Emniyet var yönetlendirilmesi değerlendirilmesi, değerlendirilmesi. Evet, evet, evet. De, şurası buraya gelmişken bir yere daha temas edelim duyguyla ilgili yönetimle ilgili şimdi biz yönetiyor muyuz yönetiliyor muyuz biz galiba de evet, bizim şartlanmış <gülüyor> Yönetmeni çalışıyoruz. Yönetiyoruz. Biz yönetiyor, ama. Şimdi ben, e, Bu Aynı. <gülüyor> evvela evvela e, öğrenci oluyoruz. Sonra öğretmen oluyoruz. Evet. Olabiliyorsak. Sonra, Tabii. Olabilir. Eğer öğretmen olamıyorsak Tabii. ömür boyu yönetiliyoruz. Yönetiliyoruz. Aynı Hatta ömür boyu da bırak, öldükten sonra dahi bu yönetilme devam ediyor. E çünkü çünkü burada hangi şartlarla ölmüş ise, yani hayatını hangi şartlarla sona erdirmişse, o şekilde devam ediyor. Yani işte buradaki alınan, buradaki alınan radyasyon neyse, ne miktardaysa, yani beynimizde ne oluşmuşsa, onun devamı aynen devam ediyor. Ama öteki tarafta, bu duyguları verecek olan yıldızlar yok. Yani dünya sistemi değiştiği için yok. Yok ama o etkiyi aldığımız için baştan o yol o şekil devam ediyor. Yani o ham maddeyi, enerjiyi aldığımız için o devam ediyor. Eğer burada işte o duyguların yolunu keser de onlardan kurtulabilirsek ahirette de artık onların bize tesiri olmuyor. Şimdi insan manyetik hale girmek lazım. İnsan iki şekilde yönetiliyor. Bir tanesi yukarıdan gelme yönetim. Yani yıldızlardan gelme yönetim. Bir tanesi de içinden gelme, nefsinden gelme yönetim. İnsanın mutlak hükmü altında olduğu bu iki yöp. Biri dünyanın çekiminden o da bir yıldız. Yine yıldız oluyor dolayısıyla. Ama yukarıdan değil de aşağıdan geliyor. Dünya insanın tabiatıdır. Yani nefsani varlığı dünyadan kaynaklanır. Çünkü yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz her şey, ateşimiz, suyumuz, havamız, hep dünyadan değil mi? Ha, i̇şte bizi nefsani yönde yönlendiren dünyadır. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz, toprak bizi çekiyor, nefsimiz orayı istiyor ya ruhumuzdan, yani yukarıdan geldi, yukarsını istiyor, işte bu ikisi arasında bocalıyoruz. Şimdi, <gülüyor> kemale ermemiş bir insan, yani normal bir insan, ne olursa olsun, yani hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun, bu iki hükmün altında muhakkak. İşte bütün yapılan riyazatlar, gerek Taolar olsun, gerek Hindular olsun, gerek işte Hristiyanlar, gerek Museviler, Uhrevi ve dünyevi şeyler, dinler hangisi olursa olsun, bütün yaptıkları iş bu iki duygunun hükmünden kurtulmak içindir. Yani biri nefsani duygudan, bedensel duygulardan, diğeri de yıldızlardan gelen duygulardan kurtulmaktır. Eğer bunlardan kurtulabildiğimiz e, düzeyde kendimizi bulabiliriz. Bunların bize e, şeyleri sürdüğü müddetçe, bombardımanları, duygu bombardımanları sürdüğümüzdece biz kendimizi bulamayız. Çünkü yaptığımız şeyi yıkıyorlar, devamlı yıkıyorlar. İşte bunlardan kurtulmak için de, bunların verdiği güçten daha güçlü bir güç olacak ki, onun tesirine girip onların tesiri dertaraf edilsin. Bunun dışında hiçbir şekilde duygulardan kurtulmanın yolu yok. Ne olursa olsun insan, istediği kadar çok zikir yapsın yalnız başına, istediği kadar ibadet yapsın, muhakkak bu duyguların tesiri altındadır. Hatta <gülüyor> eğer güzel yönlendirilemiyorsa, yaptığı bu ibadetler neticesinde daha da çok duyguların altına girer. Neden? Benliği artar çünkü. Ben şu kadar yaptım, ben bu kadar yaptım ibadet dedikçe, benliğe arttığı müddetçe de duyguların altına girer. Bedenin yere benzer, başta göke, Duyguların yıldızlardır. İşte bedenin yere benzer dediği, hani biz Adem'i yeryüzüne indirdik diyor ya, işte bedenin yerdir. Adem buraya inecek, başka yere inecek değil. Yani senin Adem'in bu yeryüzüne inecek, sana inecek. Tabii Adem Adem arzıdır, kişinin arzıdır. Adem de arza indiğine göre herkesin Adem'in kendi arzına inecek. Adem bir tane değil yani 10 bin sene evet yaşayan Adem. Her birimiz birer Ademiz ve de Kur'an-ı Kerim'deki hükümlerin hepsi her birerlerimizin üstünde cariydir, geçerlidir. Eğer bunları biz anlayamıyorsak o zaman geçerlilik hükmünü idrak edemiyoruz demektir. <gülüyor> Onu sadece masal olarak dinliyoruz. Başta göğe benzer. Başını için göğe benzetiyor. Ha, düşünceler olduğu için, akıl olduğu için, aklı külle benzetiyor. Aklı kül, baş, akıl başladır çünkü. Şimdi ne oluyor? Bunu duyguyla ile duygusuzluk aklını ayıralım. Yani gerçek akılla duygu hükmü altında olan aklı ayıralım. Yani daha evvelki sohbetlerde de geçti eğer bu yıldızların tesiri altında ise bir akıl vehmin hükmü altındadır. Yani hayal ve vehimle hayatını sürdürür. Eğer bir akıl vehmin üstüne çıkmışsa, vehmi hükmü altına almışsa o aklı külle ait olan bir akıldır. Eğer vehmin hükmü altında ise ona da aklı cüz denir. Aslında aklı külden ayrı değildir ama faaliyet sahası, sahası çok sınırlı olduğu için aklı cüz hükmünü alır, çünkü kendine ayrı bir beden zanneder. Aklı cüz. İşte bundan kurtulup da kendi varlığının, sadece kendine has bir varlık olmadığını, geniş boyutlu bir varlık olduğunu idrak etmesi, aklı külle geçmesidir. Aklı külle geçtiği zaman da yıldızların üstüne çıkar. Çünkü aklı kül, yıldızları kapsamına alan, yıldız dediğimiz olarak ne kadar yakın bir şeydir bunlar burçlar dahil. aklıkül hepsini hata eder bunların. Çünkü yıldızların duygu olarak bize verdiği bir ilimdir neticede. O ilmi de aklıkülden yıldızlar alıyor. Aklı külle eğer geçmiş olursa insan yıldızlarının ona tesiri olmaz. Olsa da mühim tasarruf yapamaz üstünde. İşte onun için o cetveldeki Sıraları insan bakar ona göre sürdürürse hayatını Daha tesirli olur yaşantısında Yaşantısında daha muvaffakiyetli olur Ruhun ise güneşe benzer diyor yani Ruhun güneştir çünkü güneş Her tarafı aydınlatıyor ya Karanlık bir yer bırakmıyor dolduğu zaman ya döndüğü zaman dolayısıyla ruh da bütün varlığı bedeni olduğu bütün alemdeki varlığı aydınlatıyor. Sert kemiklerin dağlara benzer, kılların nebatlarındır, etlerin ayakların ağaç, ellerin ayakların ağaca benzer diyor. Burada daha fiziksel yönü değerlendirmesini yap kıyamette yeryüzü nasıl titrerse senin bedenin de ölüm çağında nedametten tir tir titrer. Eğer baştaki birinci ve ikinci ölümü, ölümü vaktiyle yapamamışsa izdirari yani zaruri ölüm mecburi ölüm gelip çatmışsa işte orada tir tir titrersin diyor. Çünkü yani diyor ya titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime Şimdi arkaya bakıyor ki boşuna geçmiş bir hayat. Kendini tanıyamadan gariplik içerisinde yaşanmış boş bir hayat. Ve bu hayatın bittiğini de idrak ediyor artık. Veya çok kısa bir süre kaldığını. Bu kısa süre içerisinde de bu işlerin hemen olamayacağını da kabulleniyor o anda. İşte bundan büyük pişmanlık, bundan büyük iflas, müflislik. Düşünülemez. Beynin perişan olur, canın kararır, duyguların yıldızlar gibi nursuz, fersiz bir hale gelir. bu evvelce ölümü hatırına getirmezden evvel. Nasıl o duygular insanda şiddetli bir, kuvvetli bir gelişme halindedir. Aklına bir şey gelir hemen onu tahakkuk ettirir. Aklına bir şey gelir hemen onu yapar. müspet veya menfi. Ama ölüm döşeğinde vücudun enerjisi azaldığından, alıcıları zayıfladığından bir şey yapacak durumda olmaz. Duygular gelir ama tesirsiz olur. <gülüyor> i̇şte böylece nursuz, fersiz, güçsüz, kuvvetsiz yatar kalırsınız Kıllarının dibindeki deliklerin her biri terden bir deniz kesilir. Suyunu atıyor ya dışarıya artık beden o suya ihtiyaç kalmıyor. Sen de o denizde elsiz ayaksız gark olursun. Elsiz ayaksız dedi. Eli ayağı var fakat işlerlik yok artık. Ey yoksul adam, can çekişmeden kemiklerin boyanmış yüne döner, dağılır ve olur. Hani vücut hı, vücut ihtiyarlayınca sözler birbirini tutamaz hale geliyor da dağılmaya başlıyor ya işte bir de onu bahsediyor bir de kel'inil menfuz yani onlar boyanmış pomuklar gibi atılırlar dağlar kıyamet gününde diyor ayakların dolaşır bütün çiftler çiftinden ayrılır tek kalır ölüm anında değil mi her şey Ayrılıyor öbür günümde. Can bedeninden tamamıyla çıktı mı, yeryüzüne benzeyen bedenin dümdüz kala kalır. Yani hareketsiz olarak kala kalır. Artık onda ne bir çıkıntı görürsün, ne bir girinti. İşte alemin hali de bu çeşit olur. Ölüm çağında, Kendinde gördüğün haller, onda da zuhur eder. Varlık <gülüyor> Varlık hakkındır. Ondan başka her şey fanidir. Kur'an bunu anlatmaktadır. Küllü <gülüyor> men aleyhe fan ve yebka veşi rabbüke zülcelali vel ikram. Her Rahman suresinde. Bunu bildirdiği gibi lefî halkin cedîd ayeti de apaçık anlattır. Yani men'iyet men'iyet ne demek? Men, men kim manasına? Kimlikler yani. Men'iyeti men değil, bizim anladığımız Biri, manada. Men, etme, men etmek değil de herhangi bir şeyden. Ha. Küllü men, yani bütün kimlikler. Kimler, men kim manasına. Aleyha, fani. Yani bütün kimlikler fani olacaktır. Diğer bir ayette de bunun karşılığı olarak bir başka izah olarak küllü şeyin halikun illa vece. Ha Orada şeyiyetin yok olması. Yani şeyiyet hükmüyle madde aleminin şeyler yani eşyanın ortadan kalkması. Fiiller alemindeki hakkın baki kalması. O birinci düzeydeki tevhid-i efhal. Birinci tevhid yani. Bak burayı çok iyi anlayalım. Şimdi biri şeyiyetin ortadan kalkması biri meniyetin ortadan, kimliklerin ortadan, esmaların ha, kimliklerin ortadan kalkması yani varlıkların, isimlerinin ortadan kalkması, varlık var aynı özellikle, varlıkların hüviyetlerinin, yani varlıklara ait hüviyetlerin ortadan kalkması, esma alemi yani, isimler aleminin ortadan kalkmasından bahseder aradaki farkı antaradın mı? Biri küllü men, yani aleyha, bütün kimliklerin üzerinedir. Aleyha, fan, yani bütün kimlikler fani olacaktır. Yani ayrı ayrı varlıklar, ayrı ayrı isimler vardır diye bu hüküm ortadan kalkacaktır. Ortada değişecek bir şey yok aslında, her şey aynı. Her şey aynı ama bakış açısı değişecek. Ayrı ayrı varlıklar, kimlikler, kimseler var derken ha bunların hepsi Hakk'ın birer isimlerinin zuhuruymuş diyeceğiz ve tek varlıkmış. Biz canlarım, <gülüyor> canlarım, canlarım, <gülüyor> Hepsini siliyor orada. Yani ayrı varlıklar diye bir şey yok. Evet ortada gezinen, dolaşan, yiyen, içen, kalkan, yaşayan varlıklar var. Ama Hakk'ın varlığı olarak var. Kendilerine has bir varlık olarak değil. Yani hakkın dışında ayrı bir varlık olarak değil. Karpuzun içinde çekirdekler var ama hepsi birlikte tek karpuz. Ama o çekirdekleri alıp açtığımız zaman biz onlara birer isim verirsek her çekirdeğe bir isim koyarsak işte kesret alemine düştük gitti. Kendimiz yarattık onları. <gülüyor> Aslında Allah böyle bir şey yaratmadı. Hak Tektir, bütün alemde onun zuhurundan başka olmadığına göre. Dolayısıyla bütün isimler ona ait isimlerdir. E ona ait isimler olduktan sonra mahluk ismi kalkar, halik ismi kalır. İşte men'iyet dediği kimliklerin kalkması, bu ayetle bunu anlatmak istiyor. Ve de diğer ayetleriyle küllü şey'in, yani bütün şey'iyet, eşya, burada eşyadır. Diğerinde canlı varlıklar yani faaliyette olan varlıklar eşya dediği madde alemindeki madenler nebatlar şunlar bunlar eşyalar diyor. Ve bunların neticesinde bunlar gittikten sonra lefi hal kıncedi o her anda aynı zamanda yeni bir yaratılış <gülüyor> da. Hem külli külli yevmü vîsean hükmünü burada anlatıyor hem de bizim idraklerimizde evvelce var zannettiğimiz şeylerin her an bizden bir kısmının gitmesini anlatıyor. Bugün bir kısmı gitti, yerine yenisi edildi Yani yeni edilen bir şey yok ama biz onu eski halini tanımak suretiyle bıraktığımız için onu öldürdük. Yani aynı şeyi eskiden bir başka yönlü tanıyorduk, o tanımamızı öldürdük. Aynı şeyi bugün bir başka şekilde tanıyoruz. Dolayısıyla yeni bir yaratım oluyor bizde. Yeni bir doğuş oluyor o varlık hakkında. Ayette, işte bu ayette bunları apaçık anlattı. İki cihanın da yoktan var edilmesi ve varken yok edilmesi Ademoğlunun yaratılması ve dirilmesi gibidir. İki cihanın da yoktan var edilmesi. Yani iki cihan dedi dünya ve ahiret. Bunlar bir zamanlar yoktu. Değil mi? Bize göre ahiret olan şimdi o alem aslında ahiret alemi değil o da müşahede alemidir. Ama biz göremediğimiz için bize göre ahır. Yani gayb alemi olmaktadır. Aslında gayb alemi diye bir şey yok. Sonra biz gayb alemine geçtiğimiz zaman Orası bize göre müşahede alemi olacak, burası gayb alemi olacak bizim için. Şimdi oraya geçmiş olan varlıklar için burası gayb alemidir, onlara göre. Geçtikleri yere göre orası müşahede alemidir. Âlimi gayb ve şehadet diyor ya, gayb ve şehadet aynı şeydir demek istiyor orada. Ayrı değildir, yani öldükten sonra gidilecek bir yer değildir. Eğer gayb alemi dediğiniz o alemi, burada idrak edemez, tanıyamazsak ahirete geçtiğimizde de gayb alemini ebedi olarak bilmemiz mümkün değil. Anlayamayız. Nasıl ki burada hayalimizde bir hayat yaşıyor isek orada da aynen bu hayalimiz süreceğinden orada da hayali bir hayat yaşayacağız. Gerçekten ahireti idrak etmemiz, yaşamamız mümkün olmayacak. Yani ölmek kafi gelmiyor. Ee, zaruri ölmek kâfi gelmiyor. Gelmiyor, ha. Evet, gelmiyor. Ama ölmek derken yani zaruri ölmek Yok, kâfi oldu. gelmiyor. Evet. İsteyinle ölürsen eğer evet, bunların oldu. hepsi yerini bulmuş olur. İşte bunu anlatmak için de Ademoğlunun yaratılması ve dirilmesi gibidir. Yani olur mu? Şimdi Ademoğlu yaratıldığı zaman dirilmesi kelimesini niye koymuş oraya? Yaratıldı, dirildi demek zaten. Ha, şimdi Adem oldu. Bir yaratılması yani fiziksel olarak bir yaratılması var. Bir de gerçek ruhani olarak dirilmesi var. Bu dirilmesi işte Hakk'ın varlığında olan dirilmesidir. Yani Hakk'ani dirilmesi, gerçek dirilmesidir. Onu belirlemek, Rahman'ın Hakk'ın varlığından başka bir şey etmesi ve bu yaşantı içerisinde yaşamasıdır. Hayır. İşte Rabben âzalem'dan, Fişana dediği bu zaten. Ben bu bendeki hakkım varlığını unuttum manasında. Dolayısıyla kendime zulmettim. Yani hakka zulmettim. Hak kendinden başkası değil zaten. Bu yaşantıma zulmettim demek istiyor aslında. İşte yaratılması ve dirilmesi gibidir. Halk daima yepyeni bir yaratılıştadır. Dilerse ömrü uzasın gitsin. İsterse uzun ömürlü olsun böyle devam eder. Yeni bir yaratılıştadır dedi. yıldızlardan gelen o tesirler onda devamlı bir yaşantı meydana getiriyor. Hiç kimsenin bir saniye evvelki yaşantısı, bir saniye sonraki yaşantısıyla uymaz. Hepsinde muhakkak değişiklik vardır. Şu anın bir milimetre gerisine gitmek mümkün mü? Değil, o geçti gitti. O öldü çünkü artık onu diriltmek mümkün değil. İstersek biz bunu bilelim, istersek bilmeyelim. O hükmünü icra ediyor. Ne diyor nehirde? O gördüğün nehir aynı nehir değildir. O su, o su değildir. Evet, sen akıp durmakta olan bir nehir görürsün ama biraz evvel yıkandığın su, sonra yıkandığın su değildir diyor. Yani akan su aynı su değildir diyor. Yani bir nehirde insan iki, defa, i̇ki defa yıkanamaz. mümkün Aynen. değil. Yani. Tanrı ihsanının fezi daima sıfatlarla atlardan tecelli eder durur. Tanrı ihsanının feyzi evvela sıfatlardan sıfatlardan isimlere geçer, isimlerden de madde alemine geçer ve oradan tecelli eder durur. Ama biz bunu böyle idrak edersek bu oluşumu anlarız ve değerlendiririz, eğer edemezsek o zaten olur geçer ama bizim için ölü hükümdedir. Yani. Biz farkında olmayız. O taraftan daima yaratmak ve kemale getirmek, bu taraftan daima ve her an değişip durmak. Yani mana bakımından hepsini bunların meydana getirmek, zuhurda olanlar içinde değişip durmak. Fakat bu dünya zuhur geçti mi? Ahiret yurdunda Her şey baki kalır. Çünkü her neyi görürsen çaresiz mana ve suret bakımından o şey de iki alemde vardır. İlk alem olan dünya ile buluşmak ayrılığın ta kendisidir. Öbür alem ise şüphe yok Tanrı'dandır, bakidir. Şimdi burayı biraz daha açalım. İlk alem olan dünya aslında bu ilk alem olan dünya dediği yani madde olarak ilk alem aslında son alemdir dünya. Yani yaratılışa göre en uç noktada. Efal alemin, fiiller alemin en son olandır. İşte burada <gülüyor> dünyaya gelmek aslında çok enteresan bir şey. Şimdi çocuk dünyaya geldi diyoruz ya. Dirildi diyoruz. Abi o çocuk öldü, dirilmedi. Manada öldü, köküldü. De... Öldü, gerçekten öldü. Yani dirildi dediğimiz o fiziksel dünyaya geldiği dediğimiz çocuk veya diğer varlıklar öldü. Öldü, tamamen koptu, öldü. Hem de kesin olarak öldü. İşte Mesele odur ki ölmüşü diriltmek. Buraya onun için geldik işte. Ölüp de kalmaya gelmedik. Öldük ama dirilme imkanımız var. Burada ölü olarak yaşamaya gelmedik. Yahut uyur gezer olarak uykuda yaşamaya gelmedik. Ne diyor insanlar uykudadır. Öldükleri zaman uyanacaklar demiyor mu? kevallerin 2. bölüm hale işte çok açık ifadesi. Evela ölümü yarattı Cenab-ı Hak. Dirimi değil. Ama biz zannediyoruz ki bu fiziksel bedenlerle yaşamayı yaşama zannediyoruz. Tabii ki bunun hiç ilgisi yok. Çünkü bu yaşam varlıkların hepsinde tabii ve olarak cari olarak devam ediyor. İki ayaklısında da dört ayaklısında da Kuşunda da, bilmem böceklerinde de bu hayat var. <gülüyor> onlar yaşıyorlar mı bakalım şimdi? Evet, şartlanmalarımıza göre yaşıyorlar. Eğer işte biz de onlar gibi yaşıyorsak, yaşama denirse buna yaşama densin. Bir kişi, kimsenin idraki yoksa, ne olduğunu bilmiyorsa, nereden geldiğin hiç farkında değilse, gideceğinden, gideceği yerden haberi yoksa, Yaşadığı hayatın ne düzeyde bir hayat olduğunu zaten bilmiyorsan, buna yaşayan denmez ki, yaşama denmez ki. Bir makinede robotlar da insanın işini yapıyor, değil mi? Bulaşık yıkıyorlar, temizlik yapıyorlar, kahve götürüyorlar, fabrikalarda kaynak yapıyorlar, o kadar hassas, hassas işleri yapıyorlar ki, bir insan, fizik boyunda olan bir insanın yapamadığı işleri yapıyorlar. Mesela atom sanayinde robotları kullanıyorlar ki, insan o radyasyona dayanamıyor, onlar dayanıyor. Yer altında madenlerde çalıştırıyorlar, insan inemiyor o kadar havasız yere. Deniz altına indiriyorlar, insanın tahammül edemediği yerlerde iş e Yaşıyor mu onlar? Şimdi bir hareketleri var, cereyanları da var içerisinde, güçleri de var, ruh denilen, yani o güç de var içerisinde, yaşıyor mu? Düşüncesi de var. Hı, hı, hı, i̇draki hı, de var karışacak mı ha? Karışacak <gülüyor> benim o <gülüyor> zaman değilim. Bayılıyorum ben. Kafam tek yere gitmiyor, e, kapıda hoşuma gidiyor. O <gülüyor> <Ama> insan değil. <gülüyor> o Ama insan değil. O insan değil. Ve de insana ha. yol gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> Yine de devir parçası işte. Ha, demek ki demek ki tabii bizim eee yaşamımız gerçek insan hayat yaşaması diye yani gerçek yaşam diyor. Aslında bir şey atüylen anlayacağız. Gayet tabii gerçek <gülüyor> bir Eğer kişinin gözü açıksa yani her şeyden misal alır, her şeyden ibret alır. ki i̇şte insanın dünyaya gelmesi hayat değil ölümdür gerçekten. Neden ölümdür? Evvelce kendi e, belirli bir ismi, resmi cismi olmadığı halde Hakk'ın varlığında var idi evet. birlikti. Ama kendini bilmiyordu. Yani ayrı bir varlık olarak yoktu. Ama Hakk'ın varlığıyla hak hak vardı. Bir Hak hak ile vardı ama kendini tanımıyordu, bilmiyordu. Çünkü böyle bir e, terkip olmamıştı. İnsan terkipten meydana gelmişti. O yıldızların birçoklarının tesiriyle belirli bir ahlak ortaya koyar. Herkesin ahlakı yaşan, dünya görüşü bir başka türlüdür. İşte biraz terkip hükmündedir bu bedenler. Bu terkip oluşmazdan evvel. Terkip de benlik neticede, benliği doğru. Bu terkipler oluşmazdan evvel bunlar var diyen, yani. bu güçler vardı ama genel olarak Hak ismindeydiler. Ne zaman ki Hak kendinden bu varlığı reddetti, ve reddet naüsveri saafi liyim dedi, kestiler, hem de kaçıncı redde geldik? Reddün, red reddün, reddün, reddün, redd! ''Ve redednâ esveri sâfilîn'' dediği, o, o bunu tek yönlü anlatıyor. Aslında evvela zatından sıfatına reddetti, mürted. Reddetti yani, o kadar. Sıfatından esmasına reddetti, esmasından da efaline reddetti, efalinden de ölüme reddetti. Etraf oldu bir <gülüyor> <gülüyor> Nereye gitsin bizim kadar? Arada bul Ya hadi arada bul Sonra da hadi çık bakayım buradan dedi. Çıkabilir misin dedi. Çıkma yemeğim saltanatımdan Ya Çıkabilir misin dedi. İşte böylece biz yaşama geldik diye zannettiğimiz anda ölüme geldik. Neden? Kendimizin gerçek varlığını unuttuk. Kendimizi terkip zannettik. Yani geniş boyutlu varlığımızı unuttuk. Terkibin içerisine girdik bizim madde yönlü bedenimizi meydana getiren arzın tesirinde kaldık bize tesir eden yıldızların tesirinde kaldık. Dolayısıyla köle olduk. E köle köle de ölmüştür. Ölü hükmündedir yani. Efendisinin karşısında köle bir şey yapabiliyor mu? Yapamaz. O istediği kadar köle yaşasın, geçsin dolaşsın. Robottan başka bir işe yaramaz. Başka bir iş hükmünde değildir. Yani. Çocuğun feryadının sebebi anlaşılıyor benim. <gülüyor> Ha, çocuk onun için ağlıyor işte dünyaya geldiğinde. <gülüyor> Öyle bir, bu diyor ne acayip işte şair onu bir tekerlemeli söylüyor. Sen doğduğun zaman sen ağlardın etrafındakiler gülerdi. Öyle bir mesul bir hayat yaşa ki öldüğün zaman sen gülesin etrafındakiler ağlasın diyor. Doğduğun zaman sen ağlıyordun. Ölürken yani sen öyle bir hayat yaşa ki sen gülesin. Etrafındakiler ağlasın ağlasın. Zaten o bir şey ifade etmez. ağlaması gülemesin. Velhasıl işte dünyaya gelmek ölmektir. Yani gerçek varlığından ölmektir. Bunu idrak ederse bir kişi ne yapar? Hasta olan bir kişi ne yapar? Hastalığını iyileştirmek için bütün gücünü verir. Ne varsa. İşte bizde ölüm hastalığı var üstümüzde. Ölüm toprağı serpilmiş üstümüze. Bunu açmamız lazım bir dirilelim ve de sağlam bir doktor bulmamız lazım. Ee, başka türlü <gülüyor> olmaz. Gel yani ben şeyi al. Ya. İlacını aldın. <gülüyor> <gülüyor> Doktoru bulmak yetmez. Ki. Dozunu kısıyamazsın. Işte, <gülüyor> i̇şte, işte, işte o ilaç biraz. <gülüyor> Acılı oluyor Acılı zaten. Acılı olsaydı. Fil fil esnet oluyor. Fil fil esnet. Fil fil esnet. Fil fil esnet biliyor musunuz? Karay'ım ben. Adım ben ağabeyim. Çocuğun sivilmesi ne? Rezafet aleminin güzelliğinden Evet. Evet. İşte, ilk alem olan dünya ile buluşmak ayrılığın ta kendisidir. Dünya ile buluşmak, yani dünyada meydana çıkmak. Ama bunun bir başka yönü var ki, eğer sen gerçek kendi dünyanın ile buluşabilmişsen, dışarıdaki hayaldeki dünya ile değil, kendi dünyanın ile buluşup da ünsiyet kurabilmişsen, işte senin hayatın o zaman başlar. Gerçek diriliğin, canlılığın o zaman başlar. Hani tarikatta dikkat falan ismi takarlar ya gönlümün, ha, onu takarlar ya işte onu öğretmek istiyor. Öbür alem ise şüphe yok ki Tanrı'dır. Tanrı'dandır öbür alem ise ve bakidir. Eğer burada işte gerçek olarak dirilebilirsek yani deminki üç ölüm üzerimizden geçtikten sonra gerçek olarak dirilebilirsek ne diyordu ruhlar alemi için? Kulü rûh min emri rabbi yani Rabbinin emrin, emrindendir. Gerçek aleme geçtiğimiz zaman o Rabbindandır. Hak'tandır. Ve de bakidir artık. E kişi de kendini o hale, o boyutlara geçirmişse artık onun için korku ve huzun olur mu? La hafun aleyhim ve lazım. Bakilik, ebedilik, varlığın adıdır. Ama var olan şeylerde zuhur eden varlık, daimi ve ebedi olursa, bakilik, ebedilik varlığın adıdır.